Temizlik bizim kültürümüzde, İslam'da çok boyutlu bir kelime. Birçok alanı ilgilendiriyor. Yani beden temizliğinden tutalım, çevre temizliği, ondan sonra bir de kalp temizliği var. Nefsin tezkiyesi diye bir kavramımız var yani nefsi arındırmak diye bir kavramımız var e, kalbin kirlenmesi diye bir boyut var yani birçok başlık açılabilecek bir konu temizlik imandandır diye de bir hadis rivayet edilir bilmiyorum tabi e, öyle değil temizlik imanın yarısıdır yani, nezafeti temizlik e, imandandır bir de temizlik abdest imanın yarısıdır diye. Evet. Yani bizim ibadetlerimizin birçoğunda temizlik başta geliyor. Yani temizliği bütün bu farklı boyutlarıyla bugün konuşalım diye düşünüyorum. Buyurunuz siz hangi tamam. başlıkları açacaksınız? En son söyleyeceğimiz sözü en başta söyleyelim. Evet. Biz temiz değil tertemiziz. Elhamdülillah. Temiz olmak ...değil tertemiz olmak zorunda... ...tetahhur değil mi yani... yani... ...en üst noktada temizlik <gülüyor> evet. var bizde... Evet. ...bir de öyle görünüyor ki... ...temizlik tıpkı namaz gibi... ...namazla da bağlantısı olan bir ibadet... ...namaz gibi... E, ...ölünceye kadar... ...kalitesini yükseltmek için... ...mücadelemizin devam edeceği bir yönümüz bizim... ...evet... Bir gün bir badana yapıp böyle kapatıp beş yıl üzerine yatılacak bir iş değil. Adeta günümüz temizlikle geçecek. Bu sebeple bir küçük dipnot niteliğinde bir uyarı yapalım. Şeytanın Müslüman'ı vurduğu ya da vurmak isteyeceği alanlardan birisi bu temizlik alanıdır. Vesveseyi dönüştürerek böyle bir yani vesvese hastası OKB hastası bir ...insan haline dönüştürebilir Müslümanı, çünkü vesvese ...imanla da ...bağlantılı bir konudan girince ...daha çabuk çöker Müslüman hmm, takıntı yani haline getirir, çünkü evet. temizlik ...Allah'ın emri, evet. namaz ona ...bağlı vesaire ...yani temizlik alanlarını saysak şimdi ...biz giriş bölümünde biter ...programımız, evet. çok güçlü ...bir yeri var dinde e, ...iblis yani ...gün içerisinde defalarca... ...24 saatlik hayatımız evet. var... ...şimdi düşünebiliyor musunuz... ...mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...yataktan kalkınca misvak kullanıyor... Yani ...diş, temizliği, diş, yapıyor. Temizliği, diş, değil, diş evet. temizliği yapıyor... ...biz buna misvak sünnette deniyor... ...diş temizliği diyoruz biz buna... E, ...Kuran okuyacaksın diş temizliği yap diyor. ...namaza duracaksın diş temizliği... ...abdeste hakeza... ...yani bir Müslüman... ...üzerinde... E, ...işte bir buçuk iki santimetre küp çapında bir kirlilik oldu mu namaza duramıyorsun. E, günde evet. beş defa namaza duran birisi için e, enteresan bir evet. has hassasiyet. Dolayısıyla yani. şeytan bunu yakaladığında baskı noktası olarak gevşetme ve çözme noktası olarak yakaladı. Müthiş bir şeyi yakalıyordur. Yani sen hala kirlisin takıntısına soktu mu Mesela üç dakika sürebilecek... bir ...abdesti bir saate çıkarabilir... ...evet hala temizlenemedin... ...hala yıkamadın yok şuraya değmedi... ...suz yapmadı banyo yaptırırken... ...başını belaya sokar yani... ...ortada temizliği... ...konuştuğumuz zaman biz... ...bir konu var... ...nedir bu konu bu... ...şeytanın batırabileceği kadar... ...pis olmakla batırabileceği kadar... Yani ...temizliğin gerisinde kalmakla... ...batıracağı kadar... ...temizliği kullanarak da... ...batırabilir. Evet. Yani bu batırma da... ...ciddi bir şekilde... ...hastanelik eder. Burada niye dikkat etmek lazım? Yani şunu... ...bundan kurtulmak. Temizlik dediğimiz şey... ...sabun alıp böyle deterjanla yıkamanın... ...çok üstünde düşünülmesi gereken bir şey. Hayat bizim için temizlik. Evet. Temizlik bir hayat türü. Ee, dolayısıyla biz... ...Müslüman olarak... Temizliğe ...hayatımızın bir parçası olarak bakıyoruz. Evet herkes zaten hayatının bir parçası bakıyor ama öyle değil. Dinimizin teminatı altında bir hayat uygulaması evet. olarak bakıyoruz. Yani, yani Müslüman'ın hayatı zaten dinle belirlenen din. bir hayat. E, Orada da temizlik evet, Dolayısıyla temel bir hassas. de hani... Noter garantili deniyor ya bazı evet, şeyler evet. için Yani temizlik bizde İslam garantidir Garam, evet, evet. İslam garantilidir Eğer İslam garantisi yoksa Biz ona temiz demeyiz evet. Mesela Şimdi yeni bir uygulama var Gençlerde bilhassa Banyo yapmaya Koltuk altından ter kokusunu Atmaya üşeniyor Parfüm sıkıyorlar Evet yani kirin üstünü kapatıyor. Kapatıyor. Kapatıyor. <gülüyor> evet. e, bu bir e, temizlik değil. Temizlik değil. Bu evet. kirin üstünü kapatma, kabahatin üstünü kapatma bu. Din garantili, İslam garantili temizlik, e, ter kokusundan vesaireye kadar ter temiz olmaktır. Kurtulmak. Evet. Yani arındırmak. Parfümü böyle nezaketen bir. ...nokta kadar kullanmak başka bir şey... ...boya gibi kullanmak... ...yani evet. su gibi kullanmak... ...başka bir şey... ...bilhassa bu her şeyin kimyasal yapıldığı bir zamanda... ...yani parfüm kokusu bazen mesela... ...toplu taşıma araçlarında filan... Yani ...dayanılmayacak gibi oluyor... ...ağırlaşıyor yani, yani... ...kirin ve kokunun kendisinden daha... ...etkili Bazı hale geliyor... ...bazanda kir ile buluşan bir koku oluyor... ...yani hangisi kir hangisi... ...parfüm zaten belli oluyor... Koku, hassasiyetleri, zevkleri de başka başka, başka insanlarda. Başka, tabii. Bu parfümün olumsuzluğu anlamında söylediğim bir şey değil ama parfüm dediğin mesela parmağın ucuna sürülen bir şey olmalı. Yani bu tepeden aşağı kadar saçın ayrı bir parfüm. Elbisesine evet, evet. ayrı bir parfüm. Bu bir abartı. Bu abartının nedeni temiz olmamak aslında. Evet. Yani Müslümanın temiz olması gerekiyor evet, o kirin üstünü kapatmak bunu kir, kir kapatma güzel. bir temizlik çeşidi değil değil, evet. değil yani bu duvar kirlendikçe badana yapıyor olabilirsin boya sürüyor olabilirsin ama insan boyalık bir nesne değil dolayısıyla burada e, temizlik değil ter temiz olmak evet. hedefini öne koyuyoruz ve bu haftada bir misafir geleceği zaman gibi bir rakamlarla değil meleklere karşı ...kontrol altında olduğumuz için... ...temizlikten söz ediyoruz biz. Misafir geleceği için değil. Evet. Mesela biz... <gülüyor> ...evimizde... E, ...normal zamanlarda... ...kirli, pastı, döküntülü... ...ama bir misafir geleceği zaman... ...acil bir operasyonla temizlik yapıyorsak... ...tamam bu temizlik... ...buna bir itiraz yok yani bu da yapılmasın manasında... ...değil söylediğimiz ama ortada bir gerçek var. Biz misafirin varlığını kabul ettiğimiz kadar meleklerin varlığını kabul etmiyoruz. Evet. Çünkü melekler de bizim temizliğimizi istiyorlar. Pis Müslümandan hoşlanmıyor melekler. Evet, evet. Yani bizim mesela e, affedersiniz tuvaletimiz e, Müslüman tuvaleti olduğu için temiz olur. Mutfağımız hijyenik olması gerektiğinden hijyenik olur. Ama Müslümanın ...Zikrullah ile oturduğu... ...Besmele ile oturduğu bir sofranın... ...etrafındaki çöp kutusu kokmaz... Evet. Kokmamalı. Kokmamalı. ...kokmamalı... ...bu önemli bir nokta... ...bir, iki... ...biz temizliği... ...hani melekler bizi görüyor... ...diye yaptığımız gibi... ...kendimizi korumak için... ...yaptığımız gibi... ...yaşadığımız çevremizi veya daha büyük bir ifadeyle dünyamızı da temiz tutmaya inanırız. Evet. İnanmak zorundayız. Çünkü Allah temizleri seviyor. Dolayısıyla temizlerin yaşadığı bir dünya istiyor allah Teala. Yani o temizleri seviyor. Umumi bir ifade değil mi? Umumi Böyle, bir mutlak ifade. Mutlak bir ifade yani. Yani sadece abd alanları değil. Evet. Mesela ...buna bir örnek vereceğim... ...bu konu biraz hocam... E, ...dinleyenlerimizin müsamaha göstermesi gereken bir konu... ...ve bazı kelimeler... ...uygun mu mikrofona filan denebilir ama... ...daha anlaşılması için gayret ediyoruz... Ha, ...bir programlarına müsaade etsinler bize... ...mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... E, ...ağaç altlarına... ...insanların oturacağı yerlere... ...moloz yığınları arasına... E, ...toprak çatlaklarına... ...defi acet yapmayı diyeceğim... ...şimdi anlaşılmayacak defi acet. Yani. Yani büyük İkrariye. abdest bozulmamasını. Büyük abdest veya, veya küçük, küçük abdest, abdest. Veya küçük abdest. Bozulmamasını. Evet. Bozulmamasını emrediyor. Evet. E, niye? E, bu bir işte çevre temizliği dediğimiz evet, şey. Evet. Çevre temizliği dediğimiz şey. Yani Müslüman benden uzak olsun ağacın altında işimi göreyim. Evet. Yola tüküreyim gibi bir şey yaptığı zaman. Yani insanlara zarar veriyor. şeyin kabuğunu atayım yola. Artık o, o en evet, hafifi yani evet. o iç olmasın kuşlarmışlar onu biraz sonra <gülüyor> gelip alır belki. Evet. Yani Müslümanın temiz innallahu yuhibbul tevvabin ve yuhibbul mutatahhirin <gülüyor> tertemiz evet. olanları Allah seviyor. Evet. Ayetini duyduktan sonra Müslüman kendi oturduğu ıı, masasını, bulunduğu binayı, yaşadığı ortamı hatta kırları Evet. Kırları evet. bile temiz tutmaya inanmak zorundadır. Ya şimdi televizyonlar kampanya tarzında şey yapıyorlar bunu hocam. Çevreyi koruyalım, çevre temizliği, işte suların çevresine pet şişeler atmayalım vesaire. Ya yani bu ölçüyü getirmiş değil mi İslam Yani bunu bunu Kur'anımız iman meselesi yapmış. Evet, Onun için evet. işte diyorum ki bu bizde iman meselesidir. Evet, evet. İblis'in vesveseye dönüştüreceği kadar güçlü bir imam meselesidir evet. bu. Ama e, bütün dünyada güya Avrupalıların temizde Müslümanların e, pis bilinmesi bir... Ne kadar büyük bir... Yani büyük, zillet hocam. Evet, zillet. Bühtan, bu bir iftira. Bühtan, evet. Bu bir iftira yani sömürüp aç bıraktığın insanlar e, sokakları makinelerle süpüremiyor. Bunun sebebi bu ama her halükarda... Müslüman tertemiz olmak zorundadır. Temiz değil. Temizlik Avrupa düzeyidir. Evet. Biz tertemiz olmak tertemiz zorundayız. Allah. Çünkü tertemizliğimize bakıyoruz. Bir, yine dinleyicilerimizden e, yani müsamahalarını rica ediyorum ben. Ya bugün dünyada iç çamaşır denetimi yapan bir kültür var mı? Temizlik bakımından böyle bir şey yok hocam. Evet. Yani herkes gömleğinin yakası kirli mi ona bakıyor, belki tırnakların kirli mi ona bakılıyor. Biz de hocam iç çamaşır denetimiyle başlıyor temizlik. Evet, evet. Çocuk veya büyük. Evet. Yani Müslümanın iç çamaşırında işte büyük bir para kadar demir para kadar toplam bir idrar ve benzeri pislik olunca namaz kılamazsın diyor. Evet. Ya beş defa iç çamaşırı değiştireceksin. Bu makul değil, mümkün değil. Ya da iç çamaşırını bile denetime açık tutacaksın. Evet, temiz tutacaksın. Yani temizlik evet. denetimini açık tutacaksın. Namazın evet. olmaz diyor. Evet. Yani buradan başlamış bir temizlik medeniyetinin elhamdülillah içindeyiz. Yani El iç çamaşır. Evet. Yani bu dünyada başka türlü mümkün değil yani evet, bu, evet, bunu evet. sadece İslam yaptı elhamdülillah yani insanın dışı içi <gülüyor> yani buradan başlıyor evet, biz evet. de henüz kalp temizliğine gelmedik gelmedi, gelmedi. yani evet. önce bir dışarıyı temizleyelim 2 Dışarı, evet. peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk giden tamam. ayetlere bakıyoruz namaz oruç ee, vesaire gibi bizim mesela İslam nedir diye bir... soru sorduğumuzda kâbeden başlıyoruz evet. değil mi? Ama ya ülmut desir kum fehizir ve Rabb kefekber ve siyabeke ke ve rujze fejir yani Allah أكبر ya henüz İslamiyet'in namazı yok orucu yok kâbede Efendimizin gidip bir tavaf etmeye hakkı yok ilk ya, ayetler ya ilk ayetler de ki evet. Rabbine tekbir et. Yani Allah büyüktür bil. Elbisen temiz olsun. Evet. Bu yani iç çamaşır denetimi İslam'da var. Dedik ki, bir de İslam başlarken elbise temizliğiyle başlamış. Evet, evet. Dolayısıyla Müslüman böyle bir dinin iman edeni olan bir Müslüman nasıl e, elbisesi necis, kirli, yakası bakası karışık yani Müslüman sakat olur yolda kalır bunlar aynı meseleler tabi günlük hayatta nasıl Müslüman böyle olabilir iki üç Kur'an-ı Kerim e, namaz kılmayı iki günde beş defa namaz kılıyor mümin yani 24 saati beşe bölmek zorunda dekorlu elbiseyle namaz kılmayı emrediyor Allah huzu ziynetek müindeküllü <gülüyor> mescidin Meside yani, en dekorlu elbiseniz, de, yani ziynet. en güzel elbisenizde. Dekoru biraz açalım işte artık. yani, yani zinet olarak yani ifade. Kravat buyurdu. manasında Hı. değil bu. Yani giyebileceğin en güzel, güzel elbiseyle, elbiseyle durfak, namaza geleceksin. Evet. Ulu orta bir kıyafetin Olmaz. olmasın. Evet. Demek ki Müslüman günde beş defa şık bir evet, kıyafet evet. gibi. E bunu nasıl çıkaracaksın iki de bir? Evet. E çıkarmayacağına göre Müslüman şık bir kıyafetle dolaşacak. Evet. ...Müslüman zaman tertemiz olacak. Yani ütüsünden nesine kadarsa artık yani evet, evet. ne muasır zinet neyi ifade ha, ediyorsa Mesela iki 3 sene önce ütü ziyneti ifade etmiyordu. Etmiyor, Yoktu. Evet. Ama neyi ifade ediyordu? Çamursuz. Evet. E, dağdık olmayan, yırtık pırtık olmayan kıyafeti yansıtıyordu. Şimdi Temiz olmak aynı zamanda Ütülü olmayı yansıtıyor evet. Şık olmayı yansıtıyor Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatına dönüyoruz Bakıyoruz ki gayet ciddi Bir temizlik talimatı var Bu temizlik talimatı Saç dekorundan Alıyoruz ee, Yine istirhamımız e, Cümlelerimizi mecbur görsünler Koltuk altı temizliği Etek temizliğini İslam'ın hatta Ta eski peygamberlerden gelen sonra... temizliğin uygulaması fıtrat olarak. Evet, evet. Fıtrat doğallığı yansıtıyor. Evet. Müslümanın koltuk altı temizliği, diğer e, avret bölgesi temizliğini yapması fıtrattır diyor. Yani doğal Müslümanlıktır. Fukaha buna süre koyuyor. Kırk günü aşmayacak diyor. Evet. Yani... Bilası yaşlandıkça daha bunlar daha... Da son derece hayat disiplinleri hocam, değil mi hocam demek, Müslüman için yani. ama ne diyoruz hiçbir medeniyetin kontrol edemediği evet, şeyler evet, bunlar evet. yani mesela Avrupa çok medeni böyle bir kontrol yapması mümkün mü en iyi ihtimalle çocukken okulda tembih edilecektir o kadar evet. başka türlü kimseye koltuk altın ne, nasıl temiz mi denmiyor di, di, diyemezsin ama din diyor evet. din diyor Dolayısıyla parfüme mahkum olmaktan Belki da kurtuluyoruz. Elbette de yani bu manada bir zaptiyelik yok ama din diyor bunu. Değil Nasıl mi? zaptiyelik yok? Kabre gireceksin hocam. <gülüyor> en büyük, <gülüyor> büyük zaptiye kabir. Yani kabir var. 40 gündür niye tıraş olmadın? Temizlenmedin? Sorulacaksa. Bu namazı da kılmayan adam için elbette sorun yok yani. Bir insan <gülüyor> <gülüyor> namazla da o ilgisi yoksa e zaten o o sorgu-suhal noktasını aşmış oluyor. Ama namaza iman eden ve benzeri e, temizlik konularında hassasiyet olan bir dinde yani 40 günü açtıramazsın bu temizlikte evet. bir bir örnek daha zikretmek istiyorum temiz değil tertemizliğimizden hocam e, şimdi peçeteyi temizlik malzemesi olarak kullanıyoruz kullanılıyor evet ama dinimiz peçetenin adının p harfinin bile olmadığı bir dünyada geldi 1450 sene oldu hocam Hiçbir şey bulamayana çakıl taşıyla dolsa temizlen kardeşim diyen bir dinimiz var ya. Evet. Ya evet. bundan ötesi nasıl olur? Ya. Çakıl taşı. O zaman. Yani 1450 bir, sene 14 evvel. Sene önce peçete yok. Bez yok, su evet, yok. Su yok. Ya. Çeşmeler yok, evet. su yok. Buna rağmen e, sen tuvalete girip çıkan biri olamazsın. Yani tuvalete girip temizlenip çıkmak zorundasın. Çıkmak zorunda. E su yok, ibrik yok diyeceksin. Ne diyor? Çakıl, Çakıl taşı bir bul bir yerden diyor. Evet. Moloz evet. bul, bir şey bul diyor. Ee, kesinlikle diyor. E, oradan kirli çıkmaz. olarak çık. Hocam bir nokta daha. Biz idrardan filan söz ediyoruz. Din damlasından söz ediyor. Evet. Damlarsa namazın bozulur dikkat et diyor. Evet. Yani bir Müslüman hastalıklı filan hariç, ...özürlü hariç camiye geldiğinde namaz kıldığında onun biz yanlayanaşıp yanaşıp vallahi bu adamda bir damla idrar bile yoktur. Tertin, Camaşırında desek. Evet. Bu yeminimiz doğru mu değil mi? Doğru olması lazım. Ya, hayır namaza sağlam geldiğini var kabul ediyor. Dolayısıyla Müslüman bir damla idrara karşı bile noter garantilidir. Evet. Hastalık falan ayrı bir konu. Zaten hastaya da ayrı muamele yapıyor. Yani, mazeret sen, mazeretin ayrı diyor. Evet. Ama sağlıklı bir Müslüman bir damlalık bir necaset üstünde ya, bulundurmayan insandır. Temizlenme disiplinlerini öğretmiş değil mi hocam? Ya, bu noktaya getirmiş hocam. Evet, bu aynen. noktaya getirmiş. Mesela ağız temizliği bugün bütün dünyada ilkokul öncesinden anaokulundan itibaren diş fırçası kullanmayı, macun kullanmayı, diş sağlığı dünyanın en ciddi sorunları haline geldi. Hatta... ...büyük Avru, ülkelerde... ...yani bizim güya örnek aldığımız ülkelerde... ...diş sağlığı sigorta edilmiyor. Yani... ...mesela Amerika'da filan... ...arkadaşlar anlatıyorlar... Işte, ...sağlık alanında diş yok. Evet. Yani kontrol sağlık, sağlık sigortası. sigortası olanında... Diş, ...diş dahil değil... ...yani böyle bir sorun. Biz diş fırçasının olmadığı... ...1400 sene... ...öncesinin dünyasında... ...ağaç köklerinden... Ümmetine diş fırçası yaptırmış peygambere iman evet, ettik ya. Bu evet. ne büyük bir şey. Rahatsız. Misvak. Evet. Yani İmam Nevevi rahmetullah. Ne dediniz ağaç köklerinden. E, misvak ağaç köküdür hocam. Evet. Ağaç, şimdi İmam Nevevi bunu yorumlarken diyor ki Müslüman diyor. Abdest ediyor hiçbir şey bulamadıysa diyor. Mesela ağaç kökü bile bulamadı. Bizde en yakın dut ağacından olabiliyor Hmm, yani evet. Dut benziyor. O, evet. Irak e, ağaca hırkasının ucunu diyor ıslatıp diyor hırka bildiğimiz hırka evet, hocam. Evet. örülme örülmeye. Onunla dişlerini fırçalasın bari diyor. Evet. <gülüyor> hocam kaç sene öncesi? Nevevi 750 sene öncenin insana. Elhamdülillah. Evet. Ya, dünya temizliği bizden gördü. Elhamdülillah. Bizden. Elhamdülillah. Bunun için Avrupa'da e, yol kenarları <gülüyor> tuvalet olarak kullanılırken Osmanlı tuvalet ve hamam medeniyeti kurmuştu. Ya. Yani hala o tuvaletler e şimdi klozet yok diye falan git ediyorlar ya hangi çağda <gülüyor> konuşuyorsun sen? Yani klozet kaç senedir var dünyada? Evet. Ee, bu sebeple biz temizliğin medeniyetini kurmuş. Elhamdülillah. Bunun Uygarlığı üzerine kültür geliştirmiş bir ümmetiz elhamdülillah. elhamdülillah. Bunu yaparken de diş temizliğinden bedendeki kıl temizliğine tırnak temizliğine mesela haftada bir tırnak kesmeyi mecbur eden dinimiz var hocam. Üstelik de tırnak kesme cihazları bugün var. O zaman tırnak nasıl kesiliyordu tırtırlı bir taş buluyorsun. ...tırnağını üstüne sürte sürte... ...temizliyorsun hocam. Evet. Yani tırnak kesme o, de... Değil. ...tırnak makası diye bir şey... Ya ...makas olsun 150 senedir... Evet, evet. ...normal makasla da... ...kessen diyelim... ...o da kaç yüz senelik bir... Evet. ...öyle küçük makas nerede bulacaksın... ...ama bir tırtırlı taş buluyorsun... ...o taşın üstüne tırnağını süre süre süre süre... ...tırnak temizliği yapılıyor. Pe manikür, pedikür... O zaman. ...şimdi o dekor <gülüyor> için kullanılıyor... Hocam. Evet, evet. ...yani medeniyetimiz iftihar bile yetmiyor içimdeki kelime olarak. Evet. iftihar üstü bir kelimeyle anlatılacak Çok bir medeniyet güzel, mesele saç medeniyetimiz var değil mi bizim evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçı dağınık birisini görüyor şeytanın kafasına benziyor kafan diyor <gülüyor> şimdi e, yani şeytanın kafasında aslında şeytanın öyle bir kafası var yok o manada değil bu. Yani bir müslüman en çirkin kimi görür Şeytanı, şeytanı, görüyor. şeytanı görüyor. Sen şeytana diyor? Ya bu saçı taranmadığı için söylüyor bana. Evet. Sonra buyuruyor ki sizden biriniz saç büyüttüğü zaman mecbur etmiyor saç büyütmeye. Saç büyüt. Ama büyütebilir büyütmeye. de. Ha, serbest bırakıyor. Öyle. Serbest. Evet. Hatta kendisi saç büyütmüş. Yani. Evet. Değil Sen, mi? Tabi saç, Öyle saç Bilgiler var yani. Saç büyütmek esas. Hmm. Dört defa Saçını tam kestiğine dair bir rivayetler var. Evet. Saç büyütmek esas ama bu asırdaki ulemamız, meşayihimiz kafirler bu saç üzerinden bize dekor vermeye çalışıyorlar diye kafalarını üst üreye 3 üç numaraya vurmayı tercih etmişler. Hmm. Bu bir e, lojistik savaş gibi görülmüş. Belli zamana has bir şey gibi. Sebebi bu yani hmm. kafirler bu inkılaplardan sonra saçı da... Bazı gençler onu o zaman açtınız Bazı gençler mesela e, Diyelim camide Saçı uzun çocuklar görüyorsunuz Gençler görüyorsunuz Yaşlı Müslümanlarda da Yadırgıyorlar falan yani Ne bu falan diye Halbuki bu çocuklar Peygamberimiz de saçını böyle uzatmış Bu niyetle yapıyorsa zaten söyleyecek bir şey evet, yok evet. O niyetle yapmıyorsa da bir sorun yok hocam. Evet. Yeter ki bir Hippiye bir dinsiz, imansız birine taklit duygusuyla yanaşmış. Yapılmasın. Evet. Madem öyle ben de bir hatıra evet. söyleyeyim. Tekrar saçı evet, dönelim. 3 Üç dört tane üniversite öğrencisi ziyaretime geldiler. Ee, bir tanesi içeri girerken hocam dedi e, lütfen dedi beni de böyle kabul edin. İki yüzlülük yapıp saçımı kesmek istemedim dedi. Evet. Saçıma dokunmayın mı dedi. Çok <gülüyor> uzun bir saçı var. Arkadan bağlamış. Hmm, toka evet. gibi bir şey koymuş. Yani ee, şey yaz gün olduğu için de başıma bir gülata koyamadım sizinle buluşacağım dedi kesmeyi de şahsıma yakıştıramadım dedi hmm. yani benim odama böyle girilmez mi düşünüyordun dedi evet dedi o zaman dedim çık dışarı bu düşüncelerinden vazgeç Nurottun Hoca insanların saçı başıyla ilgilenmez diye karar ver öyle gel dedim <gülüyor> baktım çıkıyor tamam gel çıkıyor çıkıyorsan gerek yok evet. yani camide bir gencin bu sebepten dolayı hor görülmesi e, sünnet bilmemekten kaynaklanıyor evet yani çıplak geleni hor görürüz kardeşim camiye böyle girilmez deriz müstehcen bir çıplaklıksa evet. o da çorapsız geleni de kovamazsın çünkü çorap yani camilerde bazen yazılıyor çorapsız camiye girmeyin diye. Efendimiz hangi çorabı giyiyordu sorarsan cevabı yok bunun tabii. Tabii yani. yani. Evet temiz ayakla girin. Ayağın yani. nasırlı ise ayağında yara varsa çorapla kapat ayağını. Yani böyle demek lazım. Ala küllâh sallallahu aleyhi ve sellem. O tekrar konumuza dönelim. Ee, saçı dağınık adamı görüyor şeytanın başına dönmüştü. Davut, hadis bu Davut evet. hadis-i şerif bu. Sonra da buyuruyor ki sizden biriniz diyor. Yani saçım çok sert de demesin bana diyor. İnsan biraz zeytinyağı sürer eline diyor. Onunla da saçını iyice yumuşatır. Sonra da saçına şekil verir diyor. <gülüyor> Ya hocam bir kuaför evet. tarifi bu. Ya evet. i̇şte, rahmetellil alemin. alemin evet. insanlığın en naziki, evet. en medenisi, en yumuşağı kim deyince bu. Yani bir kuaför tarifi yapıyor saçını yumuşat diyor. Sır bu hadis yüzünden Pakistanlı kardeşlerimiz böyle bardak bardak yağ sürerler saçına ve yanlarına yanaşılmaz. O da, <gülüyor> o, da, o da garip bir şey. Efendimiz yağ sürün demiyor. Yumuşatma malzemesi ne tarif etti? Neyse edecek? onu yapın. Evet. Jelmel bir şeydi O edelim. gün yağ var. Yağ var. Ya her şeyde kullanılıyor. Şimdi kardeşlerimiz de bunu yağla yıkama gibi anlıyorlar. <gülüyor> bir sa bir saate kalmıyor tabii güneşte vurunca başına. Koku başlıyor. Çok fena kokuyor. Evet. E bunu parfümle kapat ondan o da, sonra. O da sünneti tam anlamamaktan herhalde. Yani. Evet. Çünkü aynı bu hadisin bulunduğu yerden bir sonraki hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tarif ederken sahabi her gün aynanın karşısına geçmek hoşuna gitmezdi diyor. Hı hı. Yani aynanın önünde bir ömür geçirmeyi de istemiyor. Evet. Ne istiyor ya? Temizlik istiyor. Evet. Şıklık istiyor. Bu çok sade bir biçimde de sağlanabilir. Sağlanabilir. Önemli olan bunu sağlamak. <gülüyor> evet. Ama ömrü bu temizlik Hassasiyetinden Demek dolayı, yani harcamak, bir tür, o da hastalık, değil mi hocam? Hastalık, o da bir takıntı, ağırı, yani tabii. hep ayna karşısında durmak. Bu takıntı, bizim ömrümüzün en hassas zamanlarını çarçur etme takıntısı. Evet. Buna karşı uyarmış Efendimiz Allah, sen yani bunu da yapmayın buyurmuş Ya bir denge bulacaksınız. De, denge bulunmadıkça zaten bir. Şey. Evet. Şimdi devam edelim hocam. Ee, mesela. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazı kıldırıyor e, Nereden geliyor Ashab-ı Cuma namazına? Çarşıdan, pazardan, dışarıdan Tarladan, hurma evet, evet, ağaçlarından Geliyorlar geliyor. e, Ve bir fırtına, çölde mesela İçin rastlığında Kum, fırtınası, Kum çok fırtınası çok yoğun olur olsun. Bu yüzden evet. çocukların körlüğü de Çok oluyor, evet. kör oluyor çocuklar Bu yüzden Bir gün Van'a gidecektim Kum fırtınası kaplamış hava alanını. O uçaklar kalkmadı bana. Kardam fena diyorlar onun için... <gülüyor> evet, Batmana gittim öyle bir şeyim olmuştu. Den rastladım hocam. Ee, Medine Mina'ya gidiyorduk, ee, Mekke'den. Bir fırtına çıktı hocam. Bizde kar kapladığı gibi yol kaplandı. Evet. Yani birinci yol vitesi... kayboluyor. Yol kayboluyor. Evet. 2-3 santim kumla kayboluyor yol. Allah'tan sonra bir fırtına daha çıkıp onu da kaybetti. <gülüyor> evet. Ama o anda e, güvenlik diyor, araba güvenliği diyor, zaten görmüyorsun. Evet. Bir kar tipi fırtınası tipi gibi. gibi. Evet. Öyle oluyor. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bakmış ye, bu ye, boğaz bölümleri, yaka bölümleri e, çamurlu kaplanmış gibi oluyor. Evet. Şimdi hem fırtına da kum dolu. Ter, doluyor, ter terleyince de tabaka oluyor. Evet. Minber de buyurmuş ki Allah'ın hakkıdır üzerinizde her cuma günü muhakkak bir banyo yapın buyurmuş. Hmm. Gusletmek evet. en azından bir cuma günü. Evet, evet. Şimdi bu cuma günü Müslümanlar toplu bir araya geliyorlar ya. Evet. Yani böyle kirli paslı. Olmasın. Olmasın ve bir de asgari yedi günde bir banyoya sokuyor. Sokuyor. Evet. Banyoya sokuyor. Evet. O da banyo bütünü bir ibrik suyuyla banyo yapacaklar. Ee, o yani, zaman yani... suyun zor bulunduğu... Ben bir ara inceledim. Çok böyle bir doktora tezi gibi sonuca ulaşmadım da... Bunu da dipnot olarak şey yapayım. Bu e, iki buçuk litrelik pet şişeler var ya... Evet. Efendimizin banyo yaptığı suyu tarif eden o sonuç çıktı. O gibi canım. bir şey. Evet. Yani bir pet o şişe. O kadar bir Bu su... beş litrelikler değil ama... Hı -hı. Yani bir yarım litrelik var bir de o bir buçuk iki bir litrelik, buçuk. litrelik onlardan bir tanesine tekabül ediyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin banyo yaptığı evet. su oranı Ashab-ı evet. As As öyle o, yapıyordu. Bu da var. ilginç bir araştırma. Bunu evet. çok merak ettim. Evet. Ee, yani dediniz çorap mesela. Yani hakikaten o günün şartlarında ne giyildi ne çorap yendi. Çorap var. Evet. Efendimizin zamanında evet. ve çok ondan sonraki kitabin zamanında var ama kış giyeceği olarak var. Günlük giyecek hmm, olarak yok. Evet. Çünkü çorap yani ...ayak üşümesin diye. Sadece üşümesin diye. Ondan sonra giyilen bir şey var. Mes var mesela. Mes var. Mes evet. var. Onun dışında giyilen ayakkabılar çoraba uygun değil. Evet. Yani çorapla yürünmez. Terlikvari ayakkabı ya mes giyiliyor. Evet. Mes'te uygun. Ya da terlik mes üzerine gibi. bir şey giyiliyor mu hocam? Bizde genelde mes yani çorap gibi giyilen bir Yok, şey. Yok, lastik bizim ilavemiz. Evet. Lastik yani mes, yani mes sadece lastik. ayakkabı gibi ayakkabı, ayakkabı ayakkabı bir ne? Ayakkabı yerine giyiliyor. Yani bizim potin gibi falan bir şey o zaman. Botlar mes. gibi. Botlar bot, gibi, gibi tabii, evet. tabii. Şimdi mes gibi ayakkabılar da var zaten. Evet. Ee, yani o günün Allah'ın verdiği nimetler tabii, o kadar. O nimetler değerlendirildi. Deri... ...olarak deve kullanıldığı için de... ...uzun ömürlü oluyordu... Evet. ...onunla yol yürünebiliyordu... Hı hı. ...yani şimdikiler koyundan yapıldığı için... ...veya inekten... Aa, hafif, yani ...bir gün yürürsen öbür gün... ...mesin yırtın, e, geçerliği kalkar... Evet. ...şimdi temizlikte... ...bakıyoruz ki haftada bir defa... E, ...Mescidi Nebi'nin... ...minberinden gusletmeyi... ...banyo yapmayı mecbur ediyor... Evet. ...ve evet. işaret de ediyor... ...yani bu görüntü hoş değil... ...diye işaret ediyor... ...burada... ...İslamiyetimiz... ...kıyamete kadar böyle... ...göğsümüzü gererek söyleyeceğimiz... ...bir temizlik medeniyeti kurdu... ...bununla iftihar ediyoruz... Ee, ...yemek yiyorsun... ...yemekten önce el yıkamayı tembih ediyor... Ee, ...yemeğin temiz olmasını... ...tembih ediyor... ...evlerin temiz olmasını tembih ediyor... Bu temizlikten sonra Müslümanlar olarak biz elbise temiz olur muydu olmaz mıydı diye bir şey konuşamayız daha. Evet. Şunu konuşuruz aman kardeşim bunu abartık o akabe hastası olma vesveseye düşme deriz. Yani, yani zaten Müslümanın hayat disiplini temizlik üzerine. Koydu. Temizlik söyle. Ha Bunu abartmada demek Ama, istiyor. Evet. Çünkü temizlik imanın yarısıdır diyor efendim. Evet, evet. Temizlik imanın yarısıdır diyor. Bu neden yarısıdır? Namazından diğer ibadetlere Kur'an'a tutamıyorsun vesaireye varıncaya kadar temizliği emreden dinimiz. Bir bakılıyor ki din listesinin yarısını temizlik olmadan dinin bir kısmı olmuyor. Yarısı olmuyor. olmuyor. olmuyor yani. Yarısı olmuyor. Evet. Mesut ee, ilgili hükümlere geldiğinde hayatın bir bölümünden kısıyor seni banyo yapana kadar. Evet. Mecburen camiye giremiyorsun. Evet. Yani lütfen sofrada da oturma, bereketsizlik olmasın diyor. Evet. Tabii bu zorunlu e, bayanın zorunlu gusl edememesi ile ilgili bir hüküm değil bu. Neyle ilgili? Keyfi olarak "Falın evet. yapmıyorsun, sen bereketsiz bir adamsın." gibi bakılıyor evet, meseleye. Evet. Dolayısıyla temizlik kesinlikle din bizde. Evet. Hem de evet. ter temiz olmak din. Burada bunu hepimiz biliyoruz. Abdest alanı herkes biliyor zaten. Evet. Fakat başka bir sorun var. O sorun da şu. Bu temizlik benim yaşadığım her yer için geçerli. Yaşadığım evet. odamdan. Yani sadece bir kişinin bedeninde olup biten hayır. bir iş değil. Kullandığım lavabo evet. benim abdest aldığım lavabo olmalı. Evet. Hatta üstadım çok önemli Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin mezhebinde abdest suyunu üstüne sıçratmayı bile yasaklayan bir anlayış var. Yani o bir tür temizlik maddesi olarak kullanılıyor. Artık, artık o tükürük, üstüne. tükürük nasıl çıkıyor ağızdan hmm. yani olmuyor. O mantıklı. Bu, bu mantıkla abdest suyu sıçrıyor sıçratmayacaksın üstüne diyor. Evet. Ya Allah bu... Bu uzay çağı standardı yani. <gülüyor> evet, yani evet. Ebu Hanife standardı değil. Evet, çok... Ma mai mustaamel diye bir kural getiriyor... Evet, yani kullanılmış su. Bu abdest suyunda kullandın diyor. Aman aman üstüne sıçratma bunu. Ya tamam. bu idrar değil bir şey değil. Evet. Olsun evet. olsun. Bu temizliği daha nereye götürebilir insanlık evet, yani. Evet. Dolayısıyla demek ki benim abdest alacağım lavaboda üstüme su sıçratmayan bir lavabo olacak demek ki. Ya. Ona göre de bir Mimari yapı ya, değil mi? Ona işte, göre taşı, bir... Allah razı olsun taşıyacağım şey buydu. Evet. Bizim müteahhitlerimiz evlerimizde abdest lavabosu diye bir sistem geliştirmeliler. Evet, evet. Şimdi mesela bazı yerlerde gidiyoruz elimizi yıkıyoruz ancak elini sokabiliyorsun ama kolunu yıkama imkanı yok o lavaboda. Ol, yok. Ayağını koyamıyorsun çünkü onu icat eden medeniyet abdestsiz medeniyet. <gülüyor> evet. E bizim tesisatçılarımız abdestli olmalı. Evet. Abdest alınır olmalı. Bir gün babamla Anadolu'da bir camide namaz kılmak gerekti. Abdest alalım dedik. Abdest aldık. Çıkınca babam dedi ki oğlum dedi. İddia ediyorum dedi bu caminin şadırvanını yapan insan hayatında abdest almamıştır dedi. Allah Allah. Yavuz dedi bir kere abdest <gülüyor> alsın. ergonomik diyorlar o zaman işte. <gülüyor> Yani abdeste göre abdest <gülüyor> almış adam <gülüyor> ...burada abdest alınır mı alınmaz mı... ...onu bilir, su dedi. nereye düşer... ...değil mi yani... yani ...baba dedim, caminin dernek... Falan... ...dernek başkanı da mı abdest almıyordu... ...demek istiyorsunuz yani... ...o da sorumluluğunu bilmeyen bir adammış evet. dedi... ...farkında değil... ...belki o tür... O ...yani hakikaten abdest alma... ...mahallini abdeste Ama uyku... ...ama ciddi bir farklılık evet, değil mi hocam... Doğru, tabii, tabii. ...yani çünkü... ...madem bizde bir temizlik bir... Evet. ...medeniyetler üstü medeniyet bizim yani abdest yerimiz mesela e, abdestin abdestte oluşan tükürük vesairelerin birikmemesini ölçü almak değil lazım. Değil mi orada, onu? Değil mi? Evet. Osmanlı mesela olay akıp gitmesini, herkesin yani hakikaten bir şey de oluyor, iğrenme de oluyor. Bundan 600 sene önce neredeyse yapılmış Fatih Camii'nin yenilenmişliğinde değişmiş olabilir. Fatih Camii'nin kendi orijinal abdestlikleri var hocam. Evet. Yani camide o cenaze kıldığımız yer var, orada <gülüyor> evet. abdestlikler var. Süleymane Camii'nin e, altı abdestliktir. Evet. Orada bu hassasiyetler var hocam. Evet işte. Hiçbir su kiri görme kirli su görmeden evet. abdestinizi alıyorsunuz. Evet. Üstünüze istersen üstüne döküyorsunuz evet, yani evet. sıçratmıyor. Yani o çağda düşünülmüş i̇şte bunlar, o, yapılmış. Evet. Bu abdest alanın şadırvanı işte hocam. Abdest <gülüyor> evet, alanın evet, evet. şadırvanı. Evet. Ama ala kulli hal abdest, e, gusül bundan öte. Biz de bir medeniyet. Su medeniyeti, Su medeniyeti denebilir bizim için hmm. Temizlik medeniyeti Medeniyet. Bizde elhamdülillah e, Madem Allah böyle emretti Medeniyetimiz bunun üzerine kuruldu Tuvaletinden banyosuna kadar e, Bir Hatıramı daha müsaade ederseniz Nakledeceğim e, Bir e, Anadolu Gezisinde yer ismi zikretmeyeyim Ziyarete gittik e, Dediler Camide bir ihtiyarla tanıştım Böyle el zor tutuyor ee, tanıştık ee, dedi hoca efendi hoş geldiniz köyümüze dedi hoş buldum dedim. Bak dedi ben biliyorum sen hocaya geldin dedi cami hocasına ama bu benim torunumla yaşıt dedi bana gel sen dedi. Hmm. Ee, Efendimiz olsa gelirdi dedi ben yaşlıyım diye öyle deyince imamdan Allah izin Allah. aldım. <gülüyor> İmama gitmiştim ben hmm. imam efendiye ee, evine gittik. Kendi 80 küsür yaşlarında hanımı da öyle. ihtiyar iki de de çocukları falan var. Ama e, orada yalnız yaşıyorlar. Bir baktım ki medrese görmüş bu adam. Bu dediğim beş on hmm. sene oluyor medrese görmüş. Osmanlı edebi dediğimiz edebi görmüş. Ben de zaten o sözler, e, o sözler tabii e, köklü e, adam köklü sözü. Ben de üç kişiyim. ...ben evet. yani 3... E, böyle 40 yaşlarında üç kişilik bir arkadaş grubuyuz... Ee, dedi ki e, sizi dedi misafir edeceğim dedi ama helallik isteyeceğim sizden dedi bir kişilik e, abdest suyu ısıtabiliyorum ben dedi yani sıkışırsanız size de ısıtırım dedi fazla dedi büyük ibriim yok dedi hmm. ben de dedim ki öyle dedim soğuk suyla abdest almayacak bir soğukluk yok efendi sen merak etme dedim öyle değil evladım dedi size banyo suyu hazırlamak zorundayım. Sabah kalkarsınız banyo yapmanız gerekir." dedi. Allah Allah. Onun için dedi. Ama dedi, iki tanelik sobam yok. Bir tane ısıtıyorum. Şimdi yani sobanın üstüne hmm. koyuyorum. Sabaha kadar bir ibrik ısınır." dedi. <gülüyor> Ondan sonra hocam bir göz yaş aldı. Duygulandım. Evet, evet. İşte yani, o hassasiyeti olur. Bu Temizlik yani hayatını bilen 80 küsur yaşında Hatırlamıyorum tam yaşını ama İbriği kaldıracak takatı yoktu Neden? Evet. Hem bize izin vermedi Hem bir 5-6 litrelik İbriği sobanın üstüne koydu 1 litrelik Şeylerler e, Sürahilerle getirip doldurdu onu 5 litreyi kaldıramıyor, kaldıramıyor. Evet. Ama bu görevini evet. Büyük bir milli görev Dini bir görev bir örf bilmiş Bize su mu seyazım olmadı ...üç kişi oturduk yattık hatta... ...arkadaşlarım da çok... ...ev sahibi olarak onu... ...düşünmesini yaptık evet. bu bir medeniyet... ...medeniyet yap gereğiydi... ...Sabahleyin İmam Efendi'yi aradım dedim ki... ...ben bu dedeyle kahvaltı yapacağım... ...sana gelmiyorum dedim... ...sen de atla <gülüyor> gel dedim... <gülüyor> ...ve bize o yaşlı nene bir kahvaltı hazırladı hocam... Evet. ...yani ben evimde öyle kahvaltı görmedim... Evet ...mesela... ...bazı şeylerin pişip pişmediğini anlamamış... Evet. mesela bize yumurta kırmış kabukları da düşmüş görmemiş onu kadıncağız hmm, evet. kabuğuyla gençlere dedim ki bu kabuğuyla daha makbul böyle yiyeyim <gülüyor> bunu dedim çünkü önemli olan onun o gösterdiği samimiyet ya, tabii. yani yumurtanın kabuğunun tavaya düştüğünü görmüyor ama onu bana yumurta kırma nezaketi göstermiş bu bizim medeniyetimiz hocam Elhamdülillah. biz orada tweet çekecek böyle fotoğraf çektirmedik evet ...yani hatıra fotoğraf çektirmedik... ...öyle bir derdi yoktu adam... ...belki de izin de vermezdi... ...ama... ...bize... ...takatı kadar olan samimiyetini gösterdi... ...medeniyetini gösterdi... ...bize yatak açtı önene ...üçümüze de yatak açtı... Ee, ...ondan sonra yorgana gittiğimizde... ...yorganlar böyle... ...içine girilip üstüne kapatılacak hmm. şekilde... ...hususi atılmış... ...en az 50 senelik yorganlar evet, ama... Evet. ...içindeki pamuk odun olmaya başlamış böyle... <gülüyor> ...ama... ...bu yürek medeniyeti evet, işte. evet, ...elhamdülillah... Evet. ...duygusallık bu... Evet. Ee, ...bunu... ...biz çocukken aşılanmış bir adam... ...böyle olur... ...misafirine evet, banyosu evet, suyu hazırlar... Evet, hazırlar. ...diye... Evet. E, ...düşündüğümüzde ki... ...sonucu konuşmak için bu örneği evet, verdi... Evet. ...bir de artık yani... ...artık her şeyin otele devredildiği... ...otele gidersin diye düşünüldüğü... ...bir zamana geldik... Evet. ...Rabbim bizi temiz kulları olarak görmek istiyor. Evet. Bu siz madem başlıkta kalp temizliğinden de söz ettiniz. Sizi isterseniz bir çok zamanımız kalmadı böyle bir on dakika falan. Biraz bu çevre şeyinde duralım hocam. Yani tamam o hocam. o mesela bedeni temizlik tamam diğer Müslümanlarla da hukukumuzu ilgilendiriyor ama diyelim çevreyi kirlettiğimizde yani göğü kirlettiğimizde suyu kirlettiğimizde yaşadığımız mesela yeşil alanı piknik yapıp vesaire Kirlettiğimizde ki en çok da o zamanlarda oluyor ya da mesela arabamızın egzozu havayı kirletiyor. Yani sizin o konularda da hassasiyetle ölçüler verdiğinizi biliyorum. Onu da birazcık bence konuşalım. Dedik ki temizlik benim bedenimden ibaret değil benim bulunduğum her yerle ilgili evet, bir kural. Evet, evet. Her yerle ilgili bir kural. Eğer ben yani kul hakkı boyutuyla da evet. kul hakkından öncesi var bunun Evet Dünya Allah'ın emaneti. Evet. Evet. Dünya Allah'ın emaneti. Bu emaneti çarşur etme hakkımız yok bizim. Evet. Hiç yok hem de. de. efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın kazılışını görüyor da, evet. mezar duvarını eğri görüyor. Evet. Niye bunu böyle eğri yapıyorsunuz? Düzeltin bunu buyuruyor. Tamam ölüye faydası yok ama yaptığınız işi düzgün yapın Güzel buyuruyor. Güzel yapın evet. Güzel yapın buyuruyor. Bu sebeple biz Müslüman olarak bulunduğumuz bir alnına bulunduğumuz tuvaletten, lavabadan, oturma odasından, yatak odasına kadar her yerde Müslüman olarak bulunuyoruz. İki, dünya bizim değil. Evet. Dünya Allah'ın ve bize bunu emanet olarak veriyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? İnsanın kendi eliyle yaptığı şeyler yüzünden hayat bozuldu dünyada evet. diyor. Zehara'l fesad fi'l ber ve'l be Denizleri ve karaları insan kirletti, kirletti. Allah evet, fesat oluştu oluşturdu. Yani mi? bu kirlilik Bozulun. bozulma manasını. Hı -hı. insan kirletti. Allah Hı -hı. tertemiz hediye etmişti bize evet, burayı. Evet. Dolayısıyla bir peçete de olsa söz konusu olan arabanın camından bir peçete atmakta, pet şişe atmakta olsa söz konusu olan kesinlikle caiz değil. Kesinlikle, bu Müslümanlığımızla ilgili bir şey bizim bu. Dolayısıyla biz eğer e, devletin belirlediği şu çöpü şuraya atın, bu çöpü de buraya atın, ben bunu şöyle dönüştüreceğim dediği yere atmıyorsak, sadece yasal bir suç işlemiyoruz biz. Dini bir suç da işliyoruz bu. Allah'ın emanet ettiği bir şeyi de. Çünkü dünyayı bozuyoruz. Evet. Tabii yedi milyarda bir kişiyim ben, benim mendilimden ne çıkar? düşüneni evet. onu konuşmuyorum hocam. O, o mantık radyoda mantık konuşulacak değil. bir mantık değil yani. O evet. be, be, bedevi mantığı bile değil. Ama yaygın mantık hocam. Yani <gülüyor> ama ben ben onu benden kabul etmiyorum. Neden? Evet, evet. 7 milyarın birer kere böyle düşündüğünü ya. varsayınca biz ne çıkacak ortaya? Yani bu, bu bu akıl akıl tutulması gibi bir şey bu. Çok yanlış yani. Evet. Güneş tutulur gibi Müslümanın aklı Tutuluyor bazen demek ki Evet. Yani burada bir hata var Nedir bu hata? Müslüman Evi gibi görmek Zorunda dünyayı evet. Hatta Avrupa'dan gelen gençler Böyle bir şey konuşmuşlar da işte Avrupa'da bir ülke ismi verdiler ee, Biz Orada işte böyle yaptı Arkadaş da kınadık o da bize karşı çıkıyor Gavurun ülkesine mesai gösteriyorsunuz filan dedi. Hmm. Dedim yavrun üstesinde yaşamayı kabul ediyorsun. Vatandaşlık aldın veya en azından oturum aldın. Müslüman olarak imza atıp oturum aldığın bir yerde Müslümanlık nezaketini göstereceksin. Yani bu fıkıh kitaplarımızda bile var hocam. Pasaportla, vize ile girdiği bir ülkede Müslüman trafik kuralı dahil, temizlik kuralları dahil, hiçbir kuralı aykırı davranamaz. Fıkıh, 500 evet, sene evet. önce yazılmış kitaplarımızda var bu hocam. Niye? Sen vize istiyorum diye imza attın mı? Bu imza sizin kurallarınıza uyacağım anlamına, anlamına geliyor. geliyor bu tükürdüğünü yalayamazsın sen. Evet. Yani bu Müslüman nezaketine aykırı, dindarlığına aykırı bir şey bu. Evet. Dolayısıyla dünyanın en İslam düşmanı bir ülkesinde bile bulunuyorsak bulunma orada madem orada görüyorsun bulunma, evet, evet. Bulunuyorsan trafik kuralı, çevre temizliği kurallarına uyacaksın. Bu çevre filan ağacı kesmemek gerekiyor şeklindeyse filan ağacı kesmeyeceksin. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Bazı şehirlerde belediyeler kavak ağaçlarını kesiyorlar. Evet. Şey oluyor. Tozlanma oluyor. Tozlanma yapıyor. Hem Ve sağlık açısından sağlık sorun açısından, oluşturuyor. Evet. Hem de ee, çevreyi kirletiyor, temizlenemiyor hı hı. ise Müslüman kavak ağacı dikmemeli. Evet. Bunu o zaman ne yapıyor? Devlet bir arazi gösteriyor. Burada dikindiği çünkü Allah bunu da yaratmış. Evet. Ama sen İstanbul'un göbeğine diktiği yaratmadı bunu Allah Teala. Tabi. Ucuz ağaç, kolay büyüyor diye sen kapının önüne de dikiyorsun. Yanlış yapıyorsun. hılamur dik onun yerine. Evet. Yani bu konularda insanlık Sağlık Bakanlığıydı, Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı belli araştırmalarla bir noktaya geliyor. Evet. O geldiği noktada insanlık adına bir karar veriliyor. Bu seçimi kazanmak için bir siyasetçinin yaptığı bir çalışma değil, değil bu. Değil, evet. Bu insanlık adına. Yani, Mesela kırmızı e, ışıkta evrensel standart falan. Evrensel ama Birleşmiş Milletler'in dayatmasından değil bu. Amerika'nın dayatmasından değil. Sağlığı ile ilgili insanı. Mesela kırmızı ışığa hı hı. E, kırmızı da durma kuralı getirilmesi, yayalar hazırlanması. On binlerce insan oralarda öldükten sonra insanlar idrak etti bir kırmızı ışık konması lazım diye. Evet. Bir yaya bandır, geçiş geçiş sırası düzenlensin. Düzenlenmesi yani büyük faturalar üzerine ortaya tabii, çıktı tabii, bunlar. Tabii. Dolayısıyla bu büyük faturalardan sonra kimse yok olsa bile orada geçmeyeceksin sen. Evet. Geçmeyeceksin. Niye geçmeyeceksin? Aksi takdirde yani biz kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Temizlik de böyle. Binaenaleyh Müslüman e, kendi mendilini kullanır gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak. Yani kendin mendilini temiz tutuyorsun. Toplu taşıma araçlarını da e, kendi cebine koyduğun bir mendil gibi kabul edeceksin. Mendili pis alıp bakkaldan koyuyor musun? Hayır. Kirlenen mendili çöpe atıyorsun. Demek ki bir incelik var. Toplu taşıma aracında Müslüman şu dinin tertemiz ol emrine uyacak. Salonlarda aynı şekilde olacak. Burada ben e, bir e, şey daha açmak istiyorum. Şimdi genelde böyle uyuyoruz Müslümanlar olarak kabul edelim ama benim çok dikkatimi çeken e, hassas bir konu var. Müslüman insanlar kendi küçük çocuklarının kirini kir kabul etmiyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu tertemiz insanlarda bile dikkatimi çekiyor Çocuktur diye bir mazeret uyduruyorlar Ama bu çocuk da kirletiyor evet. Dağıtıyor Mesela e, Bir Ailede bakıyorsun çocuklu misafir istemiyorlar Yaşlılar bilhassa çocuklu misafir gelmesini istiyor Dedeler sadece torunları gelsin istiyor Yabancı çocuğuyla gelsin istemiyorlar Bunu ben soruyorum gittiğim yerlerde kadınların şöyle bir şikayeti var ama diyor biz çikolata tutuyoruz misafir diyor önce çocuk alıyor diyor biraz sonra o çikolatanın kirlerini koltuktan ben silmek zorunda kalıyorum diyor. evet şimdi e, ben de diyorum ki çocuğa kirletmeyeceği şey ver o zaman e ne verirsen kirletiyor çocuk diyor Evet. şimdi evet 3 yaşında 5 yaşında ...belki beş yaşından sonra çocuk kurala uyar bu nokta... ...beş yaşına kadar çocuk için normal... ...yani benim üstüm kirlenmesin... ...bu oturduğum yer kirlensin düşünüyor çocuk... ...kendi tişörtünü kirletmek istemiyor... ...ve bunu norm, çocuk adına normal kabul ediyorum... ...anneler bilhassa... ...bir baskı ve kabalık uygulamadan... ...elin kirliyken... ...hiçbir yere tutulmaz... ...hele misafirlikte hiç tutulmaz diye aşı yapabilirler... Evet. ...bir, iki... ...madem çikolata ikram edildi... ...veya sofraya oturuldu... ...veya çay tabağı geldi... ...anne kendisi yemeyip... ...çocuğunun o ihtiyacını karşılayıp... E, ...şimdi tamam kalk oğlum... ...sen kardeşlerinle oyna deyip... ...kendisi yemeli... ...üç yaşında çocuğu da adam yerine koyuyorsun... ...çayı döküyor... E, ...kirletiyor... E, ...sümüğünü başka yere siliyor... ...bunlar bizim aramızdaki muhabbete zarar veriyor... O misafir gittikten sonra ya temizlikçi çağrılıyor ya da herkes peçeteleri eline alıyor. Kirletilen yerler temizleniyor. Halbuki biz Allah için bir araya gelmiştik. Ha desek ki e, olsun ev sahibi bunu da idare etsin. Sevabı fazla olsun. Keşke olsa ama <gülüyor> çocuklarımızın kirletmesine bile hassasiyet göstermek zorundayız. Biz. Evet. Bu kirliliğe bir madde daha ilave edelim. Siz saate bakmaya Bak, başladınız evet. çünkü. Ses kirliliği de bu çağda ciddi bir kirlilik. Evet. Gürültü kirliliği. Korna. Aşırı müzik. şu bu. Patlamış egzoz mesela. Evet. Gürültü yapıyor. Trafiğe çıkmayacaksın kardeşim. Evet. Polis ceza yazmıyor olabilir. Melekler yazıyor. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani e, maddi kirlilik boyutunda kaldık ama o da dinin ee, ana çerçevesinde büyük önem arz ediyor. İnşallah kalp temizliğini İnşallah. E, bir başka programda şey yapmış oluruz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Temizliği konuştuk Nurettin Yıldız hocamla. Bendeniz Ahmet Taş getiren hayırlı günler diliyoruz efendim.